In the of the ocean. <gülüyor> so for us, Bizim için, we have different groups working in different cities. Değişik şehirlerde değişik gruplar çalışır. And we're not there. Ve biz orada değiliz. Mitsala lives in Queensland. Mitzala, Queensland'da yaşar. He has groups in Melbourne and Sydney, but he's not there. ve Sydney'de grupları var ama I kendisi orada Turkey değil. I think the same. Türkiye'de aynı. Some people are in Ankara, but their group is in Istanbul. They have a group in Bursa. Ankara'da, Bursa'da grupları olanlar var İstanbul'da olmalarına rağmen. 21, ee, bir birliktelik sağlıyoruz. Herkes birbirine don't saygı duyuyor. Like Herkesi semek zorunda değiliz. Ama saygı gösterme istiyoruz. durumundayız. Basil is very different to me. Basil Harris benden çok farklı. Different personality. Tamamen farklı bir kişilik. We have so many personalities in Australia with with our our Farklı kişilikler var ki elmaslarla. With emeralds. We are always using CDs from Crossline because we like the stories. E, çapraz kolonizmin hikayelerini kullanıyoruz çünkü onların hikayeleri çok hoşumuza gidiyor. People in Mitch's group, people in Basil's group, people in Glenda's group. group. Glenda'nın grubu benim grubumu e, inşa ediyorlar. So you had the same power here in Aynı Türkiye. güç sizin same de elinizde. Aynı you güç. The most İn İnan almas, elmaslar, zümrütler, safirler ve platinleriniz var. your line sponsorship. Ama çalışma sürecinde takımınızın içinde sponsorluk katında çalışın. We have people in different cities. We have to talk on the phone. We have to text. We have to email. telefon ve mesajlaştığımız birçok takımlarımız var değişik şehirlerde. We find we have the growth sometimes in cities where we don't live. E ee, 5'ünü keşfettik. çoğu zaman bulunmadığımız şehirdeki takımlarımız daha iyi büyüyor. Çünkü oraya geldiğin zaman doğru yüceltmeyi yapıyorlar. So working your line sponsorship, they know who you are. They know your children's names. They know your dreams and goals. They want you to succeed. sizin başarmanızı istiyor. Sizin çocuklarınızı, ailenizi ve hayallerinizi tanıyorlar. And what I know will kill a business is comparison. İşi öldüren, en öne, öne, önde gelen şey e, kıyaslamaktır. Yapabileceğiniz en kötü şey. Değişik gruplar büyüdüğünde ben çok sevinirim. Çünkü benim takımdaki diğer kişileri heyecanlandırıyor. Like so bizim bizim takımızdaki birileri büyüdüğü zaman çapraz kollarımızın takımları heyecanlandırıyor. So, Yüceltme ve saygı. And being genuine. E, gerçekçi olmak, içten you don't olmak. Don't have to be perfect. Mükemmel olmak e, gerekmiyor, samimi olmak. You can just be yourself. Sadece kendiniz samimi kendiniz olun. You know, even though we have a lot of edification sometimes as a triple diamond, Carl and I have a lot of edification. E, biz masa olduğumuz için bizi çok yüceltirler. When we're working with our new teams, Yeni takımlarımıza çalıştığımızda kayıtlar yapıyoruz, başlatmalar yapıyoruz. Aynı %12 gibi davranıyorlar bize. And then we can duplicate. Ve doğru şeyler kopyalandığı zaman so it's an interesting balance. onun için doğru bir denge lazım. And Carl's going to talk a little bit about that in a minute, so I'm looking forward to hearing from him. Carl, so, biraz onu The why is for you work ethic and focus. Yeah, e, sen demek e, çalışma etiği ve odaklanmak. Okay. In fact, my husband wants me to finish. Eşim bitirmemi istiyor galiba. You see, you learn a lot about relationships in this business. Bu işte ilişki hakkında çok iyi şeyler öğrenirsiniz. Belki you you ikimiz de çok güçlü kişiliklere sahibiz. Who's read the five love languages. Beş sevgi dilini okuyan var mı? Personality plus everybody. Tanıyın, harika. It's not a weapon. <gülüyor> bunu silah olarak kullanmayın. <gülüyor> okay, it's you know the other thing I've learned after 29 years. 29 seneden sonra şunu da öğrendim. Eğer biz bu bir miras olarak bırakmak istiyoruz daha önemlisi, daha önemlisi bir örnek miras olarak bırakmak istiyoruz ve daha da önemlisi, eğer bir örnek olmak istiyoruz ve başarıyı göstermek olarak ve daha önemlisi, eğer bir örnek olmak istiyoruz ve başarıyı göstermek istiyoruz, bu ve bir And we have different opinions in Australia also. Avustralya'da farklı e, düşüncelerimiz var. But we always compromise diamonds. Ama olarak her zaman ortada bir yerde buluşabiliyoruz. We respect each other's differences. Birbirimizin farklılıklarına saygı duyuyoruz. Because we want to grow. Çünkü büyümek istiyoruz. And we want to grow and we don't want to fight with anybody. Ne kimseyle kavga etmek istemiyoruz. May I agree to you? İlk başlarda çok kişiyle çok kavga ederdim. There were many times Peter and Cox and I would sit across the table. E, Peter Cox ben masanın etrafında otururduk. And we'd be banging the table. Ma masayı yumruklardık <gülüyor> ikimiz de. You know, he'd be going I don't want to do that. I don't want to wear a tie. I don't want to do that. Kravat takmayacağım ben bunu yapmak istemiyorum diye be Ben kendim olacağım. I don't be like the other diamond. Diğer masal. Diğer masala bakıyorum ben farklı bir er olacağım. And I'd say don't worry, just do your thing. Önemli değil, sen bildiğini yap. Half the people quit, half the people grew. Yarısı işi bıraktı, yarısı işi büyüttü. Most Peter Cox's story, founder's ambassador today. Birçoğunuz biliyorsunuz şu anda kendisi yıldız büyük taç. Oh, he looks so good today. Bugün çok şık güzel gözüküyor. Time is beautiful. güzel. Immaculate. Mükemmel ayakkabılar, saçlar. I saw a photo of him and Ümit. just like models. Ümit ile, ile bir resim çektiler. But remember foto model gibi remember. Peter Cox's, you know, when he was 12 percent. Peter Cox hatırlıyorum. He's didn't iron his shirt. Gömleği ütüsüz, kırış kırış. Short sleeves. Kırış. Kısa kollu gömlekler. Business, get out of my way. Eğer bu iş yapacaksan çekil önümden. And I'm in the background, you know. Ben arkada duruyorum. Onları kaydetmeye çalışıyordum. Kaça, kaçanları yakalamaya çalışıyorum Gel buraya. Onlar dışarıda biri içiyorlar, boş ver. Sen gel buraya. You know, sometimes you sponsor people into your team. Bazen takımıza birilerini sponsor edersin. They don't want to do it exactly the way you say. Aynı senin dediği yapmak istemiyorlar. But if they've got energy. Eğer enerjileri varsa, and in, insanları takıma katıyorlarsa, Don't worry about it. It'll work out in the end. sonunda kendi yolunu bulacaktır. And if it doesn't, they quit and don't worry about it either. They're gone anyway. Eğer e, işi yapmazsa, işi bırakırlar. Sonunda yine aynı iş yeri geliyoruz. So you know, I love Nancy. Nancy çok severim. It is what it is. Her şey olması gerektiği gibidir. And we just want a happy life. Mutlu bir yaşam istiyoruz. Şu andaki yaşıma inanamıyorum. I've been 36 for so many years. yaşında takıldım senelerden bir 36 yaşındayım. Carl turned 46. 46 oldu ben hala 36'da devam ediyorum. you can't be 36 anymore." Dedi ki, Angie artık sen 36 olamazsın. He's a little younger than me. Benden biraz genç. And um, so he doesn't like it when I stay 36. Oh, he's upset now because of the time. You can go overtime. You don't mind. We can go a little bit overtime. Zamanı bitirdiye bana kızıyor. Zaman Okay, ben I'm moving right along because I want to hear from my husband too. So pay e setter, dinlemesin. just do pay setter every month for 12 months, and you'll you'll change the course of your business. Heray önce yapın işinizin hayatın yönü değiştirirsiniz. Okay. This is going to be the secret weapon, and I'm going to talk about this at the main session. E genel seansa bundan bahsedeceğim. Numbers. silahınız bu. Sayılar. You convince anybody to do anything but you can bring them into this environment. Hiç kimseye bir şey ikna edemezsiniz ama böyle bir ortama getirebilirsiniz. I want you to take a photo of it, write it down if you're not a 20+ VIP yet. şu anda 20+ artı VIP değilseniz bunu resmini çekin veya yazın. İşte hedefiniz bu. Check line but I believe that's your goal. Üst sorun ama sizin hedefiniz bu. If you're 20 plus VIP? Eğer 20 artıysanız çok basit. Your goal is 40 plus VIP. Sizin 40 artı VIP o zaman. If you're a 40 plus VIP, Eğer 40 artı VIPseniz? Simpul. Çok basit. Your goal is 75 plus emerald. Em, um, apprentice emerald. 75 artı stajyer zümrüt. Yüzden fazla kişi varsa neden katlayıp stajyer elması olmalısınız? Bu CD size güçlü ve karlı bir ve işi kurmada yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Burada sunulan yaklaşım ve teknikler başkaları için başarılı olmuştur. Ancak sizin için aynı sonucu vereceği garanti edilemez. Diğer tüm işlerde olduğu gibi çalışma olmaksızın başarının gelmeyeceğini anlayacağınızı umuyoruz. Eğitim ve öğretim materyali alınması isteğe bağlıdır. Bu ürünün tüm hakları Network 21 şirketine ait olup izni olmaksızın çoğaltılamaz.